Yılçahlakum, بعد, الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل في النار. أما بعد. Değerli kardeşlerim bu hafta. İstihdam adabı ve ütans e, yani izin isteme ve hapşırma ile ilgili yani aksırma ile ilgili edep nedir, onunla ilgili dualar ne, nedir onları göreceğiz inşallah. Birkaç haftalık bir konu kaldı ondan sonra başka bir konuya geçeceğiz nasip olursa. Allah Azze ve Celle, Nur Suresi 27. Ayet-i Kerime'de evet. Ya Eyuhallezine amenu, la teduhulü buyutan gayra buyutukum hatta testekmisu ve tusallumu ala ehliha, zalikum khayrillakum, la'allekum tazakkarun evet. İyi eman edenler Evlerinizin dışında başka evlere girdiğiniz zaman, gireceğiniz zaman yani selam verinceye kadar oradaki, o evdeki kimselere selam verinceye kadar izin isteyinceye kadar girmeyin. İzin isteyin. Selam verin ve öyle girin. Zalikum lekum lallakum tazakkarun. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Umudur ki düşünürsünüz. Allah Azze ve Celle eve nasıl girileceği başkasının evinde Ev, evine girmeden önce nasıl hareket edileceği, e, bu konudaki edep nedir, onu bile bize bildiriyor. Bununla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, biraz, biraz sonra söyleyeceğim inşallah, o da bir e, böyle e, bu ayetleri ilaveten bir uygulama belirliyor. Dolayısıyla bizim için bu hususta bir örnek var, bir numune var. Hem ayetler hem de hadis Buna net bir şekilde delalet ediyor ve işaret ediyor. Allah Azze ve Celle, Nur Suresi 61. ayet-i de وَإِذَا دَخَلْتُمْ buyutan فَسَلِّمُوا عَلَىٰ اَنْ يُنْفِسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ اِنْدِ Evlere girdiğiniz zaman kendinize yani birbirinize manasına birbirinize Allah'tan bir tahiyye yani selam olmak üzere mübarek bir selam, tertemiz bir selam, güzel bir selam olmak üzere selam ver. Bu konuyu selam babında görmüştük. Selamla ilgili e, konuyu selam adabını anlatırken söylemiştik. E, esasen izin istemenin ilki selamla başlıyor. Es selam kablen kelam Selam sözden öncedir her halükarda. Yani iz, insan izin istemeden önce bile e, selam verir. Ondan sonra izin ister. Konuşmaya başlamadan önce, hatıra başlamadan önce selam verir. Ondan sonra izin ister. Dolayısıyla izin adabının ilk selamdır. Onun için buraya bu adet kelimeleri getirdim. Peki izinin izin istemenin keyfiyeti nasıldır? Bu hususta Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh gelen bir hadiste diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu sizden birisi üç defa izin istesin eğer kendisine izin verilmezse geri dönsün diyor e, bu eve gelindiği zaman veya herhangi bir şekilde e, bir insanın özel bir mekanına gelindiğinde e, üç defa zile basılır üç defa kapı çalınır Bununla, bunun üzerine ziyade yapınmaz Dördüncüsü, beşincisi yapılmaz. Eğer izin verilmemiş, yani kendisine ses çıkartılmamışsa, kapı açılmamışsa, ne yapması gerekiyor? Geri dönmesi gerekiyor. Ee, esasen bu çok e, zor bir şey. İnsana zor geliyor. E, ama bu böyledir. İslam'ın kuralı böyle. Yani şimdi e, gittiniz diyelim ki bir eve, e, evde olduğunu kesin biliyorsunuz. Üç defa ziline bastınız, açmadı. Yani Üç defa kapıyı çaldım, açmadı. Dolayısıyla insanın aklına birçok şeyler gelebilir. Ancak bunda müsamahalı, geniş davranmak gerekiyor. Ola ki bir özürü olabilir. O anda müsait olmayabilir. O an için görmek istememiş olabilir. Yani bunu şerre değil de hayra yormak lazım olanisi bir durum olmadı sürece yani başına bir iş gelme ihtimali varsa tabii bu ayrı bir şey ama izin verilmediği kesinse üç kereden ziyade e, zile basılmaz kapı çalınmaz yani. özellikle de içeride namaz kılınıyorsa mesela e, dernek gibi e, veya tabi umumi olan yerlerde e, devamlı böyle zile basmak daha da sıkıntı verici. Oradaki insanların huşusuna mani oluyor. Onun için bu konuda hassas davranmak lazım. Esasen ben buna telefon çaldırmalarını da ilave ediyorum. Evet telefonu çaldırırken de üç veya biraz daha fazla ama daha fazla ısrarcı olmamak lazım. Tabii duymama ihtimali de göz önünde bulunduracak olursak biraz daha çaldırıldığında veyahut da birkaç sefer aradıktan sonra artık ısrarcı olmamak lazım. Belki de görüşmek istemiyordur, belki de onu rahatsız ediyordur. Dolayısıyla bu izin adabına üç defa izin için böyle kapı çalındığında veyahut da zile basıldığında verilmezse yani paşa paşa geri dönmek lazım hiç şey yapmadan, sıkıntı etmeden şahsen bir kere benim başıma geldi. Çok iyi biliyorum ki evde kapı açılmadı. Çok sorumuza gitti ama geri döndük. Yapacak bir şey yoktu. Artık ondan sonra ondan sonrası için hayra yormak lazım. Yani. yapacak bir şey yok. Rebî'den rivayet edilen bir hadiste Beni Amir Amir oğullarından bir kabile bir adam tahdis ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir adam izin istiyor evine Aleyhisselatü Vesselam'ın evine geldiği zaman girebilir miyim diyor Aleyhisselatü Vesselam'da hizmetçisine çık dışarıda şuna izin istemeyi öğret diyor ondan sonra o da ona yani selam söylemesini söylüyor Selamun Aleyküm de, öyle izin istesin girmek için diye öğret deyince, adam da dışarıdan bunu duyuyor ve hemen selamun Aleyküm diyor. Selamun Aleyküm diyor, girebilir miyim diyor ondan sonra. Sonra da Aleyhissalatü Vesselam ona izin veriyor. Yani selam vermeden patlaya girecek içeri. Buna engel oluyor Aleyhissalatü Vesselam. Demek ki ilk önce selamla başlamak lazım. Yani biraz sonra gelecek. Kim o denildiğinde, selamun Aleyküm isim. Söylenecek. Ahmet, Mehmet, Abdülvahat vesaire. Peki <gülüyor> e, izin isteyen kimse kapıya geldiği zaman e, nerede durur? Yani ailenin bulunduğu bir mekanda e, Subhanallah bu konuda bakın aleyhissalatü vesselamın bir fiili uygulaması var. Abdullah bin Besur radiyallardan gelen hadiste Nebi aleyhissalatü vesselam diyor bir topluluğun kapısına vardığı zaman yüzünü tam kapı cihetine çevirmezdi. Sağını veya solunu çevirdi. Yani yanını verirdi diyor. Bu neden? Yani içerideki aniden kapının açılmasına mutakip çirkin şeyler, istenilmeyen şeylere muttali olmamak için. Yani onlara yani bilgi sahibi olmamak için. Onları görmemek için. Evet. Sağ ve solunu e, çevirirdi. Böyle yanını çevirir Veya e, sağ tarafını veya sol tarafını. Ondan sonra ne diyor? Esselamu Aleyküm, esselamu Aleyküm. Yani kapı açıldığı zaman selam verir İşte bu şekilde hareket etmek. Yani e, çok affedersin. Kapıya böyle iyice yanaşıp gerilmek. Yani sanki kendi evine giriyormuş gibi hareket etmek. Çok rahat hareket etmek. Müslümanın adamı değil. Bu hususta bu önemli bir adet. Yani bu sadece e, dini hassasiyeti olan evlere karşı değil, herkese karşı yapılıyor. Ki onlar da öbürleri de e, şey yapsın yani, ö, öğrensin bu edebi ahlak. Yani bizimkilere, örtülülere gelince, e, dindar ailelere gelince de sakınmak, öbürlere gelince de, diğerlerine gelince de, yani ulu hareket etmek çok e, sakat bir şey. İkili olmamak lazım. Bunu bazen kardeşlerimizden yapanlar olabiliyor. Bu uygun bir şey değil. Yani herhangi bir yerden, herhangi bir eve gidildiğinde izin isterken hafif sağa veya sola dönülüp kapatıldığı zaman selam vermek, sonra ne konuşulacaksa onu konuşmak veya e, hanede erkek varsa, gelinmek isteniyorsa izin istemek. Evet. İzin isteyen kimsenin ismi sorulduğu zaman, yani kim o? Hapiş alan kim şeklinde denildiği zaman neden nasıl gerekiyor? E, tabii ki isminin verilmesi gerekiyor. Ümmühani Bint-i Ebi Talib Ebu ee, Talib'in kızı yani Aleyhisselatü Vesselam'ın amca kızı Mekke'nin fethi günü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Bakıyor ki Fatıma Radiyallahu Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle e, şey yapmış, örtülemiş. Aleyhisselatü Vesselam da guslediyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı da guslediyor. Ondan sonra <gülüyor> Ümmü Hanım, Ali Sıratu vesselam selam veriyor. Ali Sıratu vesselam da bu kimdir dediğinde diyor ki ben Ümmü Hanım'ım. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hanım'ım Ali Sıratu vesselam da merhaba diyor. Merhaba bir Ümmü Hanım. Ümmü Hanım ya ne Yani hoş geldin manasında. Evet bunlar e, Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarında rivayet edilen sahih hadisler şu hadis daha net Cabir radiyallahu gelen bir hadisten Ali aleyhissalatü vesselam'dan e, istedim, izin istedim diyor yani girmek için izin istiyor evine girmek için diyor ki kim o Cabir de ene yani benim diyor aleyhissalatü vesselam da ene ene yani ben ben diyor e, onun söylediğini kerif görüyor hoşlanmıyor ismini söylemesini istiyor yani. bunu özellikle çocuklara öğretmek lazım Küçük yaştan itibaren kapıyı çalıyorsun. Nasıl annesi veya babası veya kardeşi sesini tanıyor Ben, ben diyor. Benim yani tanımıyorum mu filan? E, tanımıyor e, ayrı bir mevzu. Tanıyor olabilir ama bu konuda bir edep var. Yarın öbür gün başka bir eve gittiği zaman da ben derse olmaz yani. Her ben'e de kapı açarsa içerideki insan o da olmaz. Onun için isim söylüyorum. Abdülvahap, Mehmet, Ahmet. Ondan sonra kapı açıldığı zaman hemen selam verip ona göre girmek gerekiyor. Bunu çocuklara mutlaka öğretmek lazım. Bu hususta hassas davranmak gerekiyor. Hatta bazen, e, yani şaka olarak ismini söylentinceye kadar çocuğu içeri almamak lazım. Adın ne? Kimsin? Nereden geliyor? şeklinde. Evet. Çocuk işte gerçekten, yani şu an e, gözlemliyoruz da, söylüyoruz, ediyoruz, yapmıyorlar. Ama ee, tabii yaptırmaya çalışıyoruz. İleride inşallah onlar kendiliğinden yapacak. Aklı başına geldiği zaman, hani bir dönem devre var ya, çocuk ilk küçük yaşlarda babam çok iyi bilir diyor. Babam herkesten daha iyi bilir. Babam çok büyüktür. Ama biraz ilerledikten sonra, ondan sonra bunu unutmaya başlıyor tabii ki. Ne diyor? Babam yani idare eder, biliyor ama ben onun kadar biliyorum diyor. Biraz daha ilerleyince, Babam hiçbir şey bilmiyor diyor. Ondan sonra biraz daha zaman ilerleyip olgunlaşınca ya babam bir şeyler biliyormuş diyor. İyice olgunluk şahane gelince de babam haklıymış. Kesinlikle doğruymuş diyor. E gerçekten salih bir baba olursa yani haklı olacaktır. Başka ne olacak? Çocuğunun faydası için onun yetişmesi için salih bir evlat olması için çalışacaktır. Allah Azze ve Celle evlatlarımızı ıslah etsin. Bizleri de tabi ki. Evet. Ee, küçük çocuklar ve aynı zamanda memalik yani cariye ve kölelerin izin isteme vakitleri hususunda bakın Allah Azze ve Celle bir vakit tayin etmiş. Nur Suresi 58. Ayet-i Kerime'de Ya eyyühellezine aminu liyesteznikumullezine melekete eymanikum vellezine lem yablughul hulme minkum Ey iman edenler Sizin ellerinizin altında kimseler, cariyeler, köleler vesaire. Ve e, bulu uçağına erişmemiş çocuklar küçük çocuklar felasen yani 3 vakitte izin istesinler. Hangi vakitte? Min qabli salatil fecr. Sabah namazından önce. Ve hina teda'ina siyabakum minadh-dhahirati. Öğleyin e, elbiseyi çıkardığınız zaman yani soyunurken. E bu özellikle bu zikrediliyor çünkü e, Arap toplumunda Öyle uykusu çok yaygındır. Oraya gidenler bilirler. Öyle mutlaka mesela resmi daireler bile saat üçten sonra oralar sıcak olduğu için kapatılır. Genelde insanlar uyurlar. Yani ikindi vakfaya kadar hatta ikindi de biraz geçiriyorlar. Genelde ikindi vakfaya kadar öğle ile ikindi arası uyum. Böyle bir durumda da işte artık uyumaya, odaya çekinildiği için bir takım şeyler Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği şeyler serbest oluyor. Bu durumda yani soyunma olayı ee, karşılaşmamak için çocukların e, izin istemesi istenilir. İkinci vakit bu. Üçüncüsü zahiratı minbâti salâtın ika. Yastı namazından sonraki vakitte. Yastı namazından sabah namazından önce öğleyin ve yastı namazından sonraki vakitte. <gülüyor> bu üç vakit sizin için. Ee, <gülüyor> yani evret vaktidir. Nes aleykum, la aleyhim, cinahım, bağdakum. Bundan sonrası için size ve onlar üzerine bir günah yoktur. Yani o kimler için o küçük çocuklar ve e, ellerimizin altındaki kimseler. Tabwafuna aleykum bağdakum, ala baat. Siz birbirinizin etrafında dolaşırsınız. Yani küçük çocuklar sizin etrafınızda dolaşır. Bunun için bir sıkıntı yoktur bu vakitlerin dışında. Keder ki yunullah aleykum la vallahu alimun İşte Allah size ayetleri böylece açıklıyor. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah Azze ve Celle'nin esma'lu his dikkat etmek gerekiyor. Birçok yerde konuyu meseleyi anlatıyor, anlatıyor. Ondan sonra Aliimun Hakim, Gafurur Rahim, e, Allahu Azizun konuyla alakalı hemen bir esmasını, esmasından birini, esimlerden birini, ya da sıfatlardan birini. Yani Alimun, sizin durumunuzu çok iyi bilir. Hakim, hikmet sahibidir. Bu yasakları koymasında bir hikmet var. Bizim açımızdan görünen hikmet, acizane nedir? İşte çocukların o hale muttali olmaması. Yani insanın soyunluk haline muttali olmamasıdır. E buna muttali olursa onun zihninde kalacak. Başka şeylere sebep olacak. Ama bunun dışında bilmediğimiz daha birçok hikmetler. Burada bir de şu şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer e, bu üç vakitte çocukların izin isteyerek e, gelinmesi, izin istemesi isteniyorsa, bu emrediliyorsa, o zaman anne ve babanın da büyüklerinde o vakitlerde kendini kontrol altına alması e, ve sakınması gerekiyor. Yani... Kapıyı örtmesi gerekiyor. Perdeyi çekmesi gerekiyor. Neyse işte yani kendisine e, sakınacağı şey neyse. E, onu yapması gerekiyor. Yani üzeri açıkken, soyunukken e, yapılması gereken yapılacak. Kısacası. Kapı kilitlenmesi gerekiyor. Kapanması gerekiyor. Kapanacak. Kilitlenmesi gerekiyorsa kilitlenecek. Perde örtülmesi gerekiyorsa örtülecek. E, bununla birlikte bu çocukların yanında soyunuk durma olayı da Aynı şekilde e, sakınılması gereken şeylerle. Yaşı ne olursa olsun, e, baba ve anneler e, <gülüyor> onların yanında mümkün mertebe e, kısa kıyafetlerle zaten e, tamamen soyunup hiçbir şekilde doğru değil de kısa kıyafetlerle de durmamalı. Bundan sakınmalı. Erkekler için belli. Göbekle diz kapağı altı. E, kadınlar için de yine belli. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar Kur'anlar. kuralları. Ha, bu çocukların dışındaki büyük kimseler için ise her vakitte izin istenmesi gerekiyor. Her vakitte. Yani aklı yeten kimseler. Ha, bununla kastedilen de tabii e, büyük çocuklardan e, herhangi bir halde kapalı bir yere giriyorsa izin istemesi gerekiyor. Ee, yabancı bir kimse ise zaten o malum, o hiçbir şekilde izin vermeden e, giremez. Ar şey olmadan da mahrem olmadan kadının yanına hiçbir şekilde e, giremez. Kadın tabii ki e, tesettürünü, dış kıyafetini almadan hiçbir şekilde yabancı bir erkekle bir arada olamaz. O ayrı bilmemiz. Ama bunun dışındakiler için de yine ayet-i devamında e, bulu çağına eren kimseler Sizden önceki kimseler izin aldığı gibi izin alsınlar diyor. Küçükler için üç vakit özellikle ama büyükler için halükarda izin isteme e, söz konusu oluyor. Bunu öğretmek lazım. Yani bu hususta çocuklara e, bir yönlendirici uygulama yapmak lazım. Yarın onlar da ana, ana baba olacaklar. Onlar da e, inşallah çocuk çocuğa kavuşacaklar. O zaman aynı edebi takınmalar için mutlaka bizim onlara özmek olmamız lazım. Evet, üç kişi varken iki kişinin yan yana gelip gizlice konuşmaması gerekiyor. Bu da edeb kurallardan bir tanesi. Yani üçüncünün izni olmadan. Hani izinden bahsediyoruz ya. bağlı olan şeylerden biri de üç kişi varken iki kişinin Üçüncüsünün iznini almaksızın konuşmamaları gizlice. Abdullah bin Masud radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste, Ali sırat <gülüyor> ve Siz üç kişi olduğunuz zaman iki kişi, üçüncüyü bırakıp konuşmasın çünkü bu onu üzerdi. Üç kişiden fazla ise dört beş daha fazla, o zaman gizlice konuşulabilir. Yani bunda da e, tabii ki e, bir ölçü vardır yani edep vardır. Bu ölçü ve edep de. Yine aynı şekilde başkalar, diğer kimseleri şüphelendirmeyecek, hayır olacak şeylerde. La hayreti kethirin min necbâhim. Allah Azze ve Celle böyle. La hayreti min necbâhim. Onların gizli konuşmalarında hayır yoktur. İlla men emera bi sadakatin ev maruhun ev Ancak sadaka, iyiliği emretmek ve insanların arasını düzeltmek, barıştırmak için gizli konuşmasa, konuşmalar bunlardan müstesnadır. Yani bunları yapabilirlerdi. Evet. Yoksa iki üç kişi varken bir ortamda iki kişi böyle kafa kafaya verip konuşması caiz olmaz bu hadisenin anlatmak istediği bu edep ola. Başkasının evine izinsiz bakmak da yine caiz değildir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü vesselam bir adam diyor senin iznin olmaksızın sana e, muttali olmaya çalışırsa yani seni gözetlemeye seni görmeye çalışırsa e, sen de ona bir e, çakıl taşı atsan ve gözünü çıkartsan senin üzerine bir aleyhine bir günah yoktur diyor. Sübhanallah. Demek ki insanların gizli hallerine muttali olmamak gerekiyor. Onlar izin vermediği müddetçe yani onların avretlerine açıklarına, yanlışlarına özellikle evlerine <gülüyor> muttali olmamak ne yaptığın hususunda gizli gizli araştırmamak gerekiyor. Bu sakıncalı olan şeylerden birisi. Böyle bir şey yaparken ev sahibi, evin içindeki kimse ya da kendisi hakkında bilgi edilmeye edinil, çalışan kimse ona bir zarar verse o işi yapan kimseye o zarar veren kimseye bir günah yoktur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Burada ona izin var yani. Çünkü herkesin bir mahremiyeti var. Subhanallah. Burada şuna işaret etmek istiyorum. Bugün mahremiyetler sıfıra indi gibi bir şey. Allahu Ekber. İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Bir de biliyor musunuz? İnsanlar kendi elleriyle mahremlerini dışarıya atıyorlar ya. Özellikle de şu Facebook'lar var ya internet mesincirle fotoğrafını yapıştırıyor. Hem de bunu yapanlar İslami aileler, Müslümanlar, tesettürlü kadınlar fotoğrafını yapıştırıyor. Ondan sonra onu onunla, bununla paylaşıyor. Bir sürü erkekler görüyor. Binlerce insanlar görebiliyorum. Hadi fotoğrafı geçtik. Yazılar yani abuk sabuk, müstehcen aileyi ilgilendiren yazıları Mesela bir bayan, bir başka bayanla paylaşıyor diyelim. Aileni ilgilendiren bir mesele. Bunu anladığım kadar da ben Facebook falan kullanmıyorum, Messenger da kullanmıyorum. Elhamdülillah. Söylenenler, anlatılanlara göre kimle bağlantılıysa onlar görüyor. Sonra... O bağlantılı olduğu kimseler, bir başka bir bağlantılıysa onlar da görüyorlar. O yazıları, o fotoğrafları. Sonra diğerleri, yani bir, birbirine bağlanmış bir zincir gibi, ağ gibi yani, bir balık ağ gibi. Birbirine böyle e, adeta kenetli. Biri gördü mü hepsi birden görüyor. Bir bakıyorsun ki korkunç bir tablo çıkıyor ortaya. Mahremiyet denen bir şey kalmıyor. Evin içinde ne varsa sanki internette gözüküyor. Allahu akbar. Ya bunu özellikle çocuklar yapıyorlar, gençler yapıyorlar. Bizim çocuklar yapıyorlar bunu. Allah ıslah etsin. Yani Müslümanların çocukları yapıyorlar. Analar, babalar yapıyor. Allah Azze ve Celle ıslah etsin. İnnâ lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Bunlara yani bir şekilde engel olmak lazım. Nasihat ederek ondan sonra yönlendirici bilgiler vererek çok korkunç bir şey ya biliyor musun? O Facebook'ta, internette dışarıda insanların içerisinde göstermediği yüzünü orada gösteriyor insan. Allah'ın sahtesine. Evet. Hapşurma, aksırma ile ilgili bir iki şey söyleyelim inşallah. Aksıran kimse Allah'a hamd ettiği zaman karşıdaki kimselerin onu teşmit etmesi yani ona dua ile karşılık vermesi gerekiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste Allah aksıran kimseyi sever ve esneyen kimseyi de kimseden de hoşlanmaz diyor. Çünkü kişi hapşurduğu zaman ne yapar Allah hamd eder. Kişi e, hapşırdığında, aksırdığında Allah'a hamd ederse her Müslüman, işiten her Müslümanın onu teşvik etmesi gerekiyor. Yani yer hamuk Allah. o e, Elhamdülillah dediği zaman yer Allah demesi gerekiyor. Evet. Esnemeye gelince o şeytandandır diyor aleyhissalatü vesselam. Gücün yettiğince onu geri çevirmeye çalış. Gerek ağzını açmayarak, sıkarak, gerekse ağzını açılıyorsa ne yaparak? İman. Eğer diyor Ha dersen o zaman şeytan güler. Ebu Davut'ta gelen bir başmadiste eee sizden birisi isterse dedi ki ha ha dersen şeytan karş e, karşıdan gülerdi. Onun için eslemeyi mümkün mertebe engellemek gerek. Engelleyemiyorsa bir insanın ağzını kapatması gerekiyor. Ebu Hürer'in rivayet ettiği bir başka hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüman, Müslüman üzerinde altı tane hakkı vardır diyor. Onlardan birincisi soruyorlar Ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir? Karşılaştığın zaman, Müslümanla karşılaştığın zaman selamlar. Birincisi. Ee, davet ettiği zaman ona icabet et. Bir şeye davet ettiği zaman ona icabet et. Senden nasihat istediği zaman ona nasihat et. Hapşırdığı zaman ve arkasından da Allah'a hamd ettiğinde Sen ona teşmidet et Yani karşılık ver dua ederek Hastalandığı zaman da Ziyaret et öldüğü zaman da Cenazesine git Yani onu e, onu Cenazesine git Katıl Peki aksanan kimseye nasıl Teşmit edilir nasıl karşılık verilir bunu dua olarak da buraya çıkardım. Bu haftaki vereceğim notların içerisinde var. Bilmeyenler yahut da halk arasında söylenen sözü bilenler bu sahih duayla değiştirsinler. Sünnete göre hareket etsinler. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadiste sizden birisi aksırdığı zaman elhamdülillah de siz. ve kardeşi yahut da arkadaşı ona yerhamukallah Elhamdülillah malum. Yani Allah, hamd Allah'a aittir. Övgü Allah'a aittir. Yerhamdülillah ise Allah sana rahmet etsin, merhamet etsin, acısın manasına. Bunu söylediği zaman tekrar o kimse, yer, Yerhamdülillah diyen kimseye, yehdikumullahu ve yuslihu ba'lekum. Yehdikumullahu Allah aittir. Ee, size hidayet etsin ve Yusluhu bâlekum ve sizin durumunuzu düzelsin. Ne kadar güzel bir dua. Tıbbi evet. ee, olarak da söylendiğine göre insan aksırdığı zaman çok kısa bir süre, bir iki saniyeden daha az bir süre kalp duruyor diyorlar. Ondan sonra hamd ettiğinde, yani buna mutakip hamd ettiğinde işte... <gülüyor> Allah Azze ve Celle'yi anmış ve o durumdan kurtulmuş olarak Allah'a şükretmiş oluyor. Evet. Onun için Allah Azze ve Celle hadiste belirtildiğine göre aksırmadan sonra hamd ediliyor ya, onun için seviyor işte. Aksıran kimseyi. Tabi bilmediğimiz başka şeyler de olabilir. Kafir Hayrı Müslüman bir kimse e, aksırdığı zaman ne denir? Ebu Musa ile Eş'arıy radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste Yahudiler Nebi aleyhissalatu vesselamın yanında e, aksırırlarmış özellikle. Onun için? Yehdikmullah desin diyor. Sübhanallah. Evet. evet. Resulullah aleyhissalatu vesselam da onlarla birisi aksırdığı zaman Yehdikmullah ve sülhubalikum diyor yani e, Allah size hidayet etsin Şimdi Müslüman için hidayet, hidayetin birçok manası var hidayet e, kafirler için İslam'a e, yol edinme yani İslam'a girme hakikati bulma anlamına gelir hidayet Müslüman için ise doğruya isabet etme e, faziletli olan şeyleri e, elde etme manasına gelir hidayet her halükarda yani kafire de Müslüman'a da kullanılabilecek bir duvar Birisi sana, Allah sana hidayet etsin dediği zaman yanlış anlayabiliyor. Sanki ben kafirim de bana öyle dua ediyor diye anlaşılabilir ama anlaşılması lazım. Amin diyecek. Amin. Allah bana hidayet etsin. Yani doğru yolu göstersin. Doğruya isabet etsin. Faziletli olan şeyler neyse onu bana nasip etsin şeklinde. Amin der. E şimdi bize biraz şey geliyor bu, yavan geliyor, havada kalıyor. Yani Yahudiler, Hristiyanlar vesaire, yani onlar hapşırdığı zaman bize uzak geliyor. Ama e, İslam toplumlarında mesela Suriye'de, e, Şam'da ben gördüm bir, bir sürü şey var, Hristiyan var. Çok da bariz yani onların dinlerini e, böyle ortaya koymaları, haçlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla, kıyafetleriyle, ondan sonra ibadetleriyle vesaire. Herkesi Avrupa'dakiler bilirler. Başka yerlerde de o, o şekilde. Bizim ülkede de yok mu var? Buralarda pek gözükmüyor ama İstanbul'da ve benzeri büyük şehirlerde, İzmir'de, şurada burada bir sürü Yahudi, Hristiyan olan, gayrimüslimden olan insanlar var. Böyle bir durumda karşılaştığımız zaman aksırdı ona dua edilebilir. Allah sana hidayet etsin diye. Selam faklı bir şey tabi ki. Selam selam babında geçmişti. Onlara ilk defa Selam aleyküm denmez. Onlar selam verirse böyle bir şeyle o aleyküm denir sadece. Bu husustaki sünnet böyle. Aksırdığı zaman aleyhissalatü vesselam e, ne yapıyor e, ona bakalım. Ebu Hureyre'nin neviyat ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam aksırdığında elini yahut da elbisesini ağzına koyar e, sesi azaltır ve Kısmaya çalışıyor. Evet. Özellikle benim gibi kuvvetli aksaran birisi olursa e, sesini kı kısması sünnettendir. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir adeste de iki tane adam Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında hapşırıyorlar, aksırıyorlar. Bir tanesi hamd ediyor, bir tanesi etmiyor. Yani bir tanesi elhamdülillah diyor, diğeri demiyor. Eee <gülüyor> Diyor ki, bu adam Allah'a hamdetti, etti, şu da Allah'a hamd etmedi. Yani burada şuna işaret ediliyor. Aksırıldığı zaman Allah'a hamdeden bir kimse, övülen bir kimse. Allah'a hamdettiği zaman işte karşılık veriliyor. Yer hamuk Allah. Etmediği zaman yer hamuk Allah denir, Önce adam ve müsaade et, Allah'a hamd etsin, Elhamdülillah desin. Hatırlatma tabii ki olabilir. Aile bir mesele. Ondan sonra karşılıklı dua gelecek. Seleme bin rivayet ettiği bir hadiste de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir tane adam aksırıyor, Aleyhisselatü Vesselam e, e, yerhamık Allah diyor. Sonra tekrar e, bir daha aksırdığında tabii adam Allah'a hamd ediyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam yerhamık Allah diyor. Bir daha aksırdığında da Aleyhisselatü Vesselam bu adam nezle diyor, hrib diyor. Yine Seleme bin Ekba'da rivayet edilen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Aksırma 3'tür. Bunun bir, e, üzerinde yani 4 ve beşler artık mezdedir diyor. Yani mezde olmasa bile, kırıp olmasa bile e, alerji oluyor. Özellikle bahar mevsiminde e, birçoğumuzun bir müptela olduğu bir şey. E, bu polönlerin yayılmasından dolayı bir gıcıklanma, e, alerji meydana geliyor. Bundan dolayı hapşırma olabilir. Bu da aynı şekilde Allah'a e, hastalığa dahil edebil, edilebilir. E, çok fazla böyle hapşabildiği zaman. Ama her halükarda Allah'a hamd etmek gerekiyor. Evet son olarak iki tane hadis var. Onu da e, zükredelim ve bitirelim inşallah. Esnediği zaman bir kimse ne yapar? Ebu Hürer'e radıyallahu anh ettiği bir hadiste e, diyor ki Esneme şeytandandır. Sizden birisi esnediği zaman gücü yettiğince onu tutsun. Ebu Said Ali Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir adiste de sizden birisi esnediği zaman eliyle tutsun eliyle ağzını tutsun. Muhakkak ki şeytan içeri girer. Evet, başta da söylediğim gibi aksırma Allah Azze ve Celle'den esneme şeytandandır. Böyle bir durumda müdahale etmek, yani ağzı kapatmak gerekiyor. Evet, Allah Azze ve kendisini hakkıyla kul olan, hakkı hak bilen, batılı da batıl bilen kullarından eylesin. Ee, ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini takip eden, onun ahlakıyla, onun edebiyle edeplenen, Müslüman, salih, muttaki, muhsin kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bu vesileyle Suriyeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amin. Onları muvaffak ve muzaffer kılsın. Allah Azze ve Celle onları gök ve yer avzularıyla desteklesin. Amin. Onların kelimelerini bir kılsın. Yani onlar Allah Azze ve Celle onlara birlikli, birliktelik, bir olma ve topyekun Kafire karşı mücadele etme imkânı nasip etsin. Ve kafirleri de, zalimleri de kahri perişan eylesin. Onların ellerini kırsın, onların mezarlarını, kabirlerini Müslümanların eliyle kendi memleketlerinde yapsın inşallah.